1244 numaralı konu, gece ibadeti yüzünden sabah namazını cemaatla kılamayan kimse hakkında Hazreti Ömer'in sözü, Hazreti Ömer, Süleyman bin Ebi Hasme'yi sabah namazında görmedi, sabahleyin çarşıya giderken Süleyman'ın evi mescidle çarşı arasındaydı, Süleyman'ın karısı Şeffa'nın yanından geçti ve Şeffa Hatun'a, Süleyman'ı neden sabah namazında görmedim, deyince, Şeffa, o akşamdan sabaha kadar namaz kılmaya devam etti, Sonra uykuya daldı, dedi. Hazreti Ömer ona, "Ben cemaatla sabah namazını kılarsam, bu benim yanımda bütün bir geceyi ihya etmekten daha üstündür." dedi.